وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Evet kıymetli kardeşler, Muhammed İbn Abdül Vehhab Rahimahullah'ın El Usulü Selâfe Üç Esas adlı kıymetli risalesini okumaya devam ediyoruz. Malumunuz üzere Muhammed İbn Abdül Vehhab Rahimahullah'ın yazmış olduğu, kaleme almış olduğu kitaplar, eserler, risaleler Toplumun ihtiyacı olan, kendi zamanında görmüş olduğu, yaşamış olduğu, en önemli ihtiyacı olan konu, tevhid konusunu işlemekte. Bunun dışında ihtiyaca bineyen diğer konuları zikretmekte. Diğer konularla alakalı kitaplar, risaleler kaleme almıştır. Kaleme aldığı kitaplardan telif ettiği risalelerden bir tanesi de üç esas. El-usul, es salâse Bu kitap ya da salâsetul usul, iki türlü de ifade ediyor İl-Mehl'i bunu. Ee, kabir azabıyla, kabir suali ile alakalı, sorgusu ile alakalı kaleme alınmış telife edilmiş bir risale. Muhammed bin Abdullah rahimahullah'ın kitaplarında şu hususlar oldukça öne çıkar. Birincisi, Muhammed bin Abdullah rahimahullah'ın kullanmış olduğu dil çok kolay bir dildir. Yani bakın kitaplarında İslam rahimakallah. E'lem arşadak Allahu li ta'atihi en el hanifiyye milletu ibrahim ya'tu e'lem rahimek Allah yecbu ala kulli muslimin ta'allum böyle ifadeler nedir çok kolaydır Normal bir kimsenin açıp okuduğu zaman anlayabileceği dilde yazılmış bir kitaptır Tabii ki ilim ehlinin şerhine de ihtiyaç duyulmaktadır ama ibare olarak ibareler çok kolaydır İkincisi İbareler kısa ve özdür. Yani bir konuyla alakalı. Bakın Ahmed Abdullah Mesela bugünkü konumuz istigas konusu. Diyor ki: Vadelilu Istigaseti Kulluhi Taala. İstigasenin Allahu Teala'ya yapılması gerektiğinin delili Allahu Teala'nın şu ayetidir: İz testeğiysun Rabbakum, testeca belakum. Hani Rabbinizden gavs, medet, yardım beklemiştiniz, istemiştiniz. Rabbiniz de size icabet etmişti. Yani istigaseyi bize bu kadar anlatıyor. Demek ki ifadeleri çok kısa ve özlü ifadeler. Üçüncüsü ise yoğun bir ne var? ilim var. Yani Kur'an-ı Kerim'den deliller, hadislerden deliller ve ilim ehlinden gerektiği zaman nakiller. Yani bakın Muhammed İbn Abil mesela bu üç esasta. Kur'an-ı Kerim'den zikrediyor. Hadislerden deliller de elbirler zikrediyor. Geri geldiğinde diyor ki vakale الشَّافِعِيُ Şafii dedi ki ve Bukhari kitabında şu babı zikretti ki bu kadar. Yani uzun uzun konuşmaya hacet duymuyor. Bu bakımdan da bu telifleri bakımından da bizim ümmetin selefi olan dönemlerde yaşamış büyük alimlerin yöntemini izlemekte. Yani yani Meramını anlatırken çok kısa ifadelerle, özlü ifadelerle anlatıyor. Kolay ifadelerle anlatıyor. Ve yoğun bir ne var? Kur'an'dan, sünnetten kaynak var, deliller zikrediyor. Bugünkü konumuz delil-ül istigase. Dediğimiz gibi istigase mana olarak gavs talep etmek. Bir e, fiilde Elif, sin, te olursa, istifal kalıbı bu, istifal kalıbına bir fiili sokarsak, o fiil, talep manası içerir. Mesela gavs, gavs kelimesi, iftial kalıbına sokulduğu zaman, istifal kalıbına sokulduğu zaman ne oluyor? İstigase oluyor. Gavs, istigase, elif, sin, te eklediğimiz zaman, mana olarak asıl kökünden çıkıp, fazla bir mana taşı taşımış oluyor. oluyor. O da nedir? Talep. Mesela gafara örtmek, bağışlamak. İstiğfar. Ne demek istiğfar? Bağışlanma. Istilemek. Talep etmek, dilemek. Talep. İstigase de talebul gavus. Talebul gavus vel aun. Yardım istemek. Gavus istemek. Daha geniş manası kişinin sıkıntı halindeyken Bu sıkıntının kendisinden kaldırılması, bu sıkıntıdan kendisinin kurtarılması talebi. Bir insanın, yani GAUS demesi, ne demek? Ben şu an sıkıntıdayım, bunaltıdayım, daraltıdayım, başım dertte, beni bu dertten, sıkıntıdan kurtar demek. İbn-i Kayyum diyor ki, istigase ancak korku halinde ve dehşet anında olur. Yani bir insan istigaseyi ne zaman yapar? Korku anında, dehşet anında yapar. allah Teala için de bu böyledir. allah Teala'nın dışındakiler için de bu böyledir. Bir kimse muvahhid ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın, ne yapıyor? Bedir Savaşı'nda Bedir Savaşı'nda Allah-u Teala'ya Gavs talebinde bulunuyor. allah Teala da bize Kur'an-ı Kerim'de bunu zikrediyor. <gülüyor> hani Rabbinizden yardım olmuştunuz. Yardım talep etmiştiniz. Yardım istemiştiniz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıyor ki müşrikler sayıca Müslümanlardan çok fazla. Çok fazla. Ve Allah Resulü aleyhisselatü Rabbine nida ediyor. Rabbinden Şu an, o an içinde bulunmuş olduğu sıkıntıyı, darlığı gidermesini istiyor. Bakın allah Teala bize bu olayı nasıl anlatıyor? ev testağithune rabbekum. Hani Rabbinizden ne yapmıştınız? Gavs talebinde bulunmuştunuz. Rabbiniz ne yaptı? Festecave lekum. Size hemen icabet etti. Demek ki İbn-i Kayyimin de dediği gibi Rahimahullah. Gavs talebi, yardım talebi ne zaman oluyor? Sıkıntı ve korku dehşet anında oluyor. Bu Allahu Teala'ya yapılırsa bir ibadet. Çünkü biz ibadetin tarifini yaparken ibadetin içinde ne vardır dedik? Zillet vardır. Hudu boyun bükmek vardır. Tazim vardır. Bir insan başı sıkıştığı zaman, yetiş dediği zaman, yetiş dediğinde, yardım dediğinde, medet dediğinde neyi kabul ediyor? Zilleti kabul ediyor. Yardıma çağırdığını tazim ediyor ki bütün bu isteklerde ve dileklerde bulunuyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya seslenilerek, nida edilerek gavs denirse, bu tevhiddir. allah Teala'dan başka bir beşere nida edilerek, seslenilerek o beşerin hayatta olm olmadığı takdirde, gücünün yetmeyeceği şeyler istendiği takdirde, hazır olmadığı takdirde, duymadığı takdirde ona gavs deniyorsa, yetiş deniyorsa, medet deniyorsa bu ne olmuş olur? Şirk olmuş olur. Allah için yapıldığı zaman ibadet, Allah'ın dışında birisine yapıldığı zaman şirk olur. İstigase ile doğa arasında bir benzerlik var değil mi? Bu açıklamalardan sonra görüyorsunuz ki istigase ile doğa arasında bir benzerlik var, bir de fark var. İstigase ve doğa arasındaki benzerlik ne? İkisi de talep. İkisi de talep. Yani doğanın tarifini yaparken de talep diyoruz. İstigasenin tarifini yaparken de ne diyoruz? Talep. Peki aradaki fark ne? Aradaki fark ne? Birisi ipucu vereyim, daha genel. Birisi daha dar. Evet. Söyle Turgut. İstigasede sadece yardım talep İstigasede herhalde... başa gelen <gülüyor> sıkıntının, belanın, musibetin neyi var? Defini talep etmek, istemek var. He. Duada ne var? Yine... Duada başa gelen musibetin def edilmesi var. Bir de talep edilen, istenilen hayırı Yüce Allah'tan istemek var. Bu bakımdan dua nedir? Daha geniştir. geniştir. İstigase ise daha dardır. Peki, istiaze ve istigase arasındaki fark nedir? İstigase ve istiaze. Neydi isti istigase? allah Teala'dan başa gelen sıkıntıyı kaldırması için Talepte bulunmak. İstiaze talebinde bulunmak? Korku Bulun. Sığınma, korunma talebinde bulunmak. Yani Allah-u Teala'dan ne istiyorsun? İstiazeyle, euzubillah dediğin zaman sığınma, korunma istiyorsun. Değil mi? Aradaki fark bu. İbn-i Kayyım diyor ki şirkin bazı çeşitleri vardır. Bunlardan bazıları da şunlardır diyor. Talebul havaiji minel mevta. Ölülerden ne yapmak ihtiyaçların giderilmesi için talepte bulunmak. Wal istiqasetu bihim. Ölülerden ne yapmak? Yardım talep etmek. Yetiş, Abdülkadir Yel. Medet ya şeyh, Himmet ya şeyh gibi ifadeler. Wal tevcihu ilehim. Onlara teveccüh edip yönelmek, onların huzurunda durmak, el pençe durmak, kıyamda durmak, boynunu bükmek. وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمِ Diyor ki İbn-i Kayyım, هَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمِ Yeryüzündeki yaşanan, yapılan şirkin aslında ne yatar? Bu yatar. Genelde şirkin işlendiği toplumlara bakın. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde de bu böyleydi. Hep ölülerden bir talep, bir yardım isteği yatmakta. Diyor ki İbn-i Kayyım, رَحِمَ اللّٰهِ فَاِنَّ قَدِنْ قَتَعَ عَمَلُهُ Ölünün ameli ne olmuştur? Bitmiştir, kesilmiştir. وَهُوَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ Ölen kimsenin kendi nefsine, kendine bir faydası, bir de zararı yoktur. Buna malik değildir. Buna sahip değildir. Fadlan, üstüne üstlük. Ölü madem böyle, kendine faydası yok, zararı yok. Nasıl olur da اَمَّنْ اِسْتَغَاتَ بِهِمْ ona gidip de ondan istigase talebinde bulunabilir. Ölünün ittifak ile kendisine faydası yok, yok. yoktur. Buna malik değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Aleyhisselam Araf Suresi'nde Allah da diyor, "Ben kendi nefsim için fayda ve zarara malik değilim." Hayattayken Allah Resulü bunu ne abi insanlara ilan ediyor. Diyor ki وَسَأَلَهُ قَضَعَ حَاجَتِهِ اَوْ سَأَلَهُ اَنْ يَشْفَعَ لَهُ اِلَى اللّٰهُ Nasıl olur da ölüden insan gidip, bir kimse gidip ölüden bir isteğini yerine getirmesini talep edebilir? Nasıl olur da ölüden gidip Allah indinde o ölüden kendisine şefaat etmesi isteğinde talebinde bulunabilir? Yani ölünün kendisine faydasının ve zararının olmadığını kabul eden bir insan bunları nasıl yapa Bilir. Ebu Yezid رحيم الله شيخ الإسلام ابن تيمية نقله يقول يقول كي استغاثة المخلوق بالخلوكي كاستغاثة الغريقي بالغريقي. توك زاد بيفادة. لانه مخلوق يعني انسان بس انه بس انه بس انه بس انه بس انه بس انه بس انه بس Böyle bir istekte bulunması. Denizde boğulan bir kimsenin başka bir boğulan kimseden gel beni kurtar demesi talebinde bulunması gibidir. Yani ne kadar güzel bir ifade. Düşünün. Denizde bir insan boğuluyor. Batıp batıp çıkıyor. Yanında da başka bir tane batıp batıp çıkan boğulan bir kimse var. Bir insan var. Ona diyor ki, kurtar beni. Elini uzatıyor ona. O adam zaten Batmış. batmak üzere, kendi canını kurtarmanın peşine düşmüş. Peşine düşmüş. Diyor ki bu Şeyh Hüseyin'in naklettiği bu büyük alim Ebu Zeyd, Ebu Yezid bir mahlukut, bir mahlukata böyle bağlanarak ondan başına gelen sıkıntısını def etmesini talep etmesi boğulan bir kimsenin denizde bo boğulan başka bir kimseden yardım et istemesi gibidir. Ama bugün maalesef insanlar Allah'ı bırakıp da başları sıkıştığı zaman kimden medet umar, yardım talep eder durumdalar? Bunlarla. Kullardan, velilerden, salih kimselerden yahut da salih olmayan, veli olmayan kimselerden yardım istemekteler. Boğulanlardan Bu yani. Boğulan adamın, boğulandan yardım istemesi gibi. allah Teala Kur'an-ı bakın ne diyor arkadaşlar? Diyor ki, اَمَّن يُجيبُ, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ Dua ettiği zaman, sıkıntıdaki bir kimsenin dua ettiği zaman, duasına icabet eden kim vardır? وَيَكْشِفُ السُّوْهِ Başına gelen sıkıntıyı, başına gelen derdi o kişiden kaldıran kim vardır? allah Teala Nemil suresinde aynen böyle ifade ediyor. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّؤَ Başına gelen sıkıntıyı kaldıracak olan kimdir? وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ Bu, sizi yeryüzünde halifeler olacak, halifeler kılacak kimdir? Ayetin bitimi de şöyle bitiyor. E ilahun ma'allah. E ilahun ma'allah. Allah ile birlikte başka bir ilah var mıdır? Başka bir ilah olabilir mi? Bakın, uluhiyetinin bir gereği de nedir? Kulların ona sadece ona dua etmesi. Kulların sadece ona dua etmesidir. Bu bir ibadet. Çünkü dua, ibadetin ta kendisindir. ibadetin da kendisidir. Diyor ki Allah-u Teala, kalilen ma kerun ne de az düşünüp öğüt alıyorsunuz. Ne de az düşünüp öğüt alıyorsunuz. Yani bir insan Allah'ı bırakıp da, yetiş Abdülkadir geylan ediyorsa, medet ya Abdülkadir geylan diyorsa, medet ya Efendi Hazretleri diyorsa, bu insan, yani Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıyamamış, hakkıyla ayetlerden, hadislerden öğüt alamamış bir kimse. Ki allah Teala diyor ki, Ne de az öğüt alıyorsunuz. Bir de bu sıkıntı ve şiddet halinde insanın ölülere yönelmesi meselesi var ya bu şirkin öyle bir çirkini ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşayan müşriklerin bile tenezül etmediği bir şirk. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşayan ve ondan önce yaşamış olan müşrikler Allah-u Teala'nın beyanıyla Kur'an-ı Kerim'de. Başları dara düştüğünde ancak kime dua ederlerdi? Başları dara düştüğünde. Allah-u Teala'ya. <gülüyor> Sıkıntı halinde. Allah-u falan diyor ki, فَلَمَّا Onlar gemiye bindiklerinde. Ne yaparlar? دَعَبُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Dua ederler. Kime? Allah'a. Nasıl? مُخْلِص۪ينَ Nasıl? Yani, Buradaki dinin şey. anlamı arkadaşlar dua. Buradaki dinin anlamı dua. Duayı yalnızca Cenab-ı Allah'a halis kılarak Allah'a ihlasla dua derler diyor. Yani, ya Rab, Ya Rab yani gemide bir müşrik dalgalarla birlikte yakalansa gecenin karanlığında dalgalar o gemiyi şöyle beşik gibi sallasa Kur'an'ın bize beyanıyla, açıklamasıyla müşrik ne diye dua ederdi eski dönemlerde? Ya Rab, Allah'ım yardım et, medet ya Rab, yetiş ya Rab diye dua ederdi. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, da'vullâhe da muhlisîne, da'vullâhe muhlisîne, dua ederler, ihlasla, lehuddin, buradaki dinin anlamı duayı. Duayı Allah'a haskınarak dua ederler. Ama diyor allah Teala, onları karaya çıkardığı zaman, Allah-u Teala, bir de bakarsın ki onlar ne yaparlar? allah Teala'ya şirk koşarlar. Yani sıkıntı anında eski müşrikler, geçmiş müşrikler allah Teala'ya istigasede bulunuyorlar. Rahata çıktıkları zaman, huzura kavuştukları zaman, başlarındaki belayı allah Teala kaldırdığı zaman bir de bakarsın ki ne yaparlar? Diyor allah Teala, şirk koşarlar. Şimdi gelelim zamane müşriklerine, son dönem şirk koşanlarına. Adam yani aleni bir şekilde bunu söylüyor ve söylemek söylemekten de utanmıyor. Diyor ki uçağa bindiğim zaman diyor, uçak diyor türbülans olur. Uçak diyor yani hava boşluğuna düşer kalkar. allah Teala'nın diyor kelamını, Kur'an-ı Kerim'i okuruz, okuruz, okurum. diyor fayda vermiyor. Vermez. Yani sıkıntı halinde bu adam diyor ki allah Teala'nın kelamını okuyorum, okuyorum fayda vermiyor. Birden diyor ne, yap ne yapıyorum? Yetiş ya, yetiş ya Abdülkadir Geylan diyor. Yetiş ya Abdülkadir Geylan. Ardından diyor uçak diyor ne yapıyor? Düzeliyor. Düzeliyor. Yani bu adamın üzerinde bulunmuş olduğu bu şirk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olan müşriklerin şirkinden daha da beter. Daha da beter. İşte bu insanlar tevhidi anlayabilmiş insanlar değil. Tevhidi idrak etmiş insanlar değil. Bunlar istigasenin tarihini tarifini bilirler. Bunun yalnızca Allah-u Teala'ya yapılması gerektiğini bilirler. Bunların hiçbirinden ne değildirler? Haberdar. indirler. Klima soğuk veriyorsa kapatabiliriz ama kapatabiliriz. Başka bir tanesi de diyor ki, ki bu bahsetmiş olduğumuz kimseler bu bizim memleketimizin bilinen, önde gelen kimseleri. Bir kere basmamız yeterli. Bir tanesi de diyor ki işte bir gün diyor bir yolculuk esnasında İstanbul'da diyor kaynarca taraflarında geliyoruz. Altımızdaki diyor araba emanet. Yağmurlu bir hava. Önümüzden de diyor büyük kütükleri taşıyan bir kamyon gidiyor. Yağmur o kadar diyor yoğun bir şekilde yağmaya başladı ki artık diyor kamyonlar suyun üzerinde yüzmeye başladı. Kamyonlar suyun üzerinde yüzmeye başladı. Birden diyor önümüzdeki kamyonun üzerindeki o Büyük şeyler, kütükler. kütükler kurtuldu kamyonun kasasından. Üzerimize doğru ne yapmaya başladı? Yani. Gelmeye başladı. Birden diyor, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza hatırladım diyor. Yani, kim hatırlaması lazım bu adamın sıkıntı, darlık anında? Kendisini yaratan, bu yağmuru gönderen Allah'ı hatırlaması lazım. Öyle değil mi? Mekkeli müşkiler bile o anda kimi hatırlarlar? Allah-u Teala'yı hatırlarlar. Anlarlar. Birden diyor şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'yı diyor. Ne yaptım? Hatırladım, çağırdım. Ve bunu söyleyen adam ardından milyonların gittiği, peşinden binlerce insanın koştuğu, bir kitap yazdığı zaman o kitabını milyonlarca insanın okuduğu bir adam. Bir röportajında söylüyor bu. Türkiye'nin en çok trajik hastanesinde de bu röportaj yayınlanıyor. İnsanlar bunu okuyorlar ve bunu böyle gözyaşlarıyla okuyup ne hikmetli bir olaymış diye de üzerine yorum yapıyorlar. Maalesef. İşte bunlar Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere "Ve mâ kaderullâha hakka kadrihi." diyor. "Ve mâ kaderullâha hakka kadrihi." Allah Teala diyor ki onlar Allah-u Teala'yı hakkıyla ne yapamamışlardır? Takdir edip tazim edememişlerdir. Kadrini bilememişlerdir. Yani Allah-u Teala az önceki okumuş olduğumuz ayette emmen yücibul muttarrah emmen yücibu kim icabet edebilir? El-muttar. Ne demek muttar? Arapçada Türkçeye de geçmiş. Dar diyoruz ya dar. Dara düşmek. Yani dara düşene diyor Allah Teala kim icabet edebilir? Ve yakshifu su'e Sıkıntıyı onun başından kim kaldırabilir? Ayetin devamında diyor ki e ilahunna Allah Allah'la başka bir ilah var. Sen kalkıyorsun Allah Teala'nın sonradan yarattığı mahluk olan bir beşer olan aciz olan Hamza'yı radıyallahu anhuyu Allah Teala'ya ortak koşuyorsun. Ortak koşuyoruz. Aleyküm selam. Aleyküm. Aleyküm. Yahut, Yahut, Abdülkadir Geylani rahimahullahı Allahu Teala'ya ortak koşuyoruz. İşte istikase bir insanın, bir insanın başında gelen varlıkta, sıkıntıda ancak Allah'tan ne yapmasıdır? Yardım istemesidir. Eğer Allah'tan yardım isterse ibadet olur. Başkasına yönelirse bu ne olur? Şirk, Şirk olur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ölülerle alakalı beyan ediyor. İn teduuhum Onlara dua ederseniz ölülere. Ölülere dua ederseniz la yesmau duaeikum Sizin duanız nazabamaz onlar. İş istemezler, duyamazlar. Yani bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Ve okuyoruz. Camilerde de okunuyor. Ama insanlar anlamadığı için, hakikatini ve gerçeğini bilmedikleri için bu ayet okunuyor. Adamlar ayetin bitiminde medet aşik. Yetişe Abdurkadir geleneği diyorlar. <gülüyor> ve leu semi'u Bu ölüler sizin duanızı duanızı duysa bile diyor allah Teala. Faraza. Faraza duysa bile. Ne yapamazlar? Mas lekum. Size icabet edemezler. Ya bu ayetten sonra, bu kadar açık ayetten sonra kalkıp bir insan hangi deline dayanarak toprağın altına girmiş, üzerindeki dünyaya ait her şeyi ondan alınmış, 3-5 metre kumaşa sarılarak toprağın dibine toprak onu bitirmesi için, yemesi için bırakılmış Kıyametin kopması için sura üflenmesini aciz bir şekilde bekleyen bir adamı Allah-u Teala'ya ortak koşabilir. Yani kabrin içine girmek, orada hapis kalmak, orada sura üflenilmesini beklemek, sura üflenildikten sonra yeryüzüne tekrardan çırılçıplak bir şekilde aradan doğma, ürüyen, sünnetsiz bir şekilde dünyaya gelmek, bunlar hep nedir? Bizleri bekleyen bir hakikattir. Peygamberlerin dahi çırılçıplak doğacağı bir günden bahsediyoruz. Bırakın alimleri, ulemayı. Peygamberlerin dahi olacağı günlerde günden bahsediyoruz. Böyle bir günü bekleyen bir insanlık var. Ve bugünün sahibi olan Maliki-i Umiddin. Bir Allah var. Sen bu Allah'ı bırakıyorsun. Mekkeli müşriklerin yapmadığı bir şirki yaparak yetiş ya Abdülkadir'e ilan ediyorsun. Medet ya Şeyh diyorsun. Himmet Şeyh, diyorsun. Peki, ne zaman canlı bir kimseyle ya insan ile insandan istigasede bulunur, ondan yardım gavs talebinde bulunur? Bir, bir, hayatta olan bir canlıdan. iki gücünün, kuvvetinin yeteceği bir şeyi ondan istemek. Yani adam hayatta ama Gitmiş adama diyor ki bana çocuk ver. Şeyhinden böyle bir talebi var. Var öyle insanlar. Şeyhinin kendine çocuk vereceğine inanıyor, itiraf ediyor. Hayatta ama çocuk ancak ancak kim verebilir? Allah Teala verir. Hayatta olacak, hazır olacak, duyacak ve kadir olacak. Yani bu yap işi yapmaya gücü yetecek Eğer böyle olursa bu kimseye yetişilebilir. Denizdesin, yüzüyorsun. Birden boğula, boğulmaya başladın. Yanında da yüzmeyi bilen bir insan var. Hağızdır. Seni duyuyor ve seni kurtarmaya da gücü yeten bir insan. Yani yüzmeyi biliyor. Adamın adı da Abdurkadir olsun. Yetişe Abdurkadir dersen ne olur? Arada, Cahiz olur. Cahiz olur. Ama bir adam denizin ortasında. Yanında hiç kimse yok. Denize düştü. Yüzmeyi de bilmiyor. Boğulurken dedi ki yetiş Abdülkadir Geylani dedi. Bu ne oldu? İstigasede bulunmuş oldu ve şirk oldu. Niye? Çünkü Abdülkadir Geylani orada değil. Maalesef. maalesef. Allah-u Teala bizlere ne yapıyor? İstigasayı kendisine yapmamızı istiyor. İnsanlığın Efendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de İstigasayı allah Teala yapmış. Mesela Bedir Savaşı'nda müşriklerin çokluğunu görünce Müslümanlar az. Yani Müslümanların gireceğe katılacağı savaşların ilk sayılır. Ee, ne olacağı belli değil. allah Teala diyor ki, hani Rabbiniz, Rabbinize gavs demiştiniz, yetiştirmişsiniz de Rabbiniz ne yapmıştı? Size icabet etmişti. Evet, Allah nasip ederse önümüzdeki hafta iki tane ibadet Örneği kaldı. Müellifin verdiği birisi zebeh, kurban. Diğeri de diğeri de adak. Önümüzdeki hafta inşallah kurban meselesine gireceğiz. Kurbanın altı tane çeşidi var. Şirk olanı var, ibadet olanı var, haram olanı var, mubah olanı var. Bunlara değineceğiz. Bir de adak meselesi var. Ona değineceğiz. Ve böylece müellifin Allah rahmet eylesin vermiş olduğu örnekleri bitireceğiz. Ondan sonra İkinci asla geçeceğiz. Bu üç esasta, üç asılda ilk asıllı bitirmiş oluyoruz. Ne o ilk asıl? Kulun Rabbini bilmesi, bilmesi. Biz bu meseleleri niye konuşuyoruz? Kulun Rabbini bilmesi için konuşuyoruz. İkinci mesele gelecek, ikinci asıl gelecek. Ne o? Kulun dinini bilmesi. Sonra, üçüncü mesele gelecek, asıl gelecek. Kulun peygamberini bilmesi. allah Teala bizlere kabirde bu üç soruya da Doğru bir şekilde cevap vermeyi nasip eylesin. Hı -hı, Hocam, Onun gereğince bu dünyada bizleri yaşamayı, bizleri yaşamayı nasip eylesin. Anı. Evet. Tekrar şey edebilir miyim? Tabii, buyurun. Şimdi dediniz ki toplumda şey, kabul edilen adam bunlar. Yani Ama Allah'ın kuliyeti neticede bu da boğalar öbekleri. insanın... bunların başlarındaki o cemaatlerin, tarikatların başındaki adamlar mı insanların gerçekten Allah'a ibadet etmesini engelliyorluk yok? bunların temel itikatları şudur. Diyor ki evliyalar elbette Allah Teala mesela Kur'an-ı Kerim'de ela inne evliya Allah Allah'ın evliyaları onlara bir korku yoktur, hüzün yoktur. Başka bir ayette diyor ki min el öleme Allah'tan korkan kullar kimlerdir? Ulemalardır. Böyle insanlar var. Hocam, bir saniye. Allah'tan Allah'tan bir saniye. Ancak evliyalar alimler alimler Allah'ın bırakılıp da Allah ile birlikte kendilerine ibadet edilmemesi gereken kimseler. Evet. Onlar da birer kul. Bunlar evliyalar vardır. O halde Allah ile birlikte bunlara da biz ibadet ederiz. Çünkü bunlar bizi Allah'a yakınlaştırırlar diyerek müşriklerin nazıyla konuşuyorlar. Mekkeli müşrikler de bu ağızla konuşmuyor mu? Ha'ulâ'yı şifa'ûnâ indallâh. Onlar bizim Allah indinde şefaatçilerimizdir. Diyorlar. Peki... Bu kimseler nasıl oluyor da Allahu Teala'yı bırakıp Allah'la birlikte bu evliyalar, alimlere ibadet ediyor? Çünkü bunlar kitaplarında diyorlar ki alimler, evliyalar öyle kimselerdir ki öldükten sonra kınından çıkmış kılıç gibidirler diyorlar. Artık evet diyor, Mezara girdikten sonra dünyadaki prangalardan, dünyadaki o Allahu Teala'nın onlara vermiş olduğu böyle kayıtlı, sınırlı Hareketlerden kurtulup mezarın altına girdikleri zaman tamamen hür oluyorlar. Kim çağırırsa, medet derse, yetişlerse artık oraya ne yapıyorlar? Yetişiyorlar, koşuyorlar. Aynı diyorlar neye benzer bu? Kınından çıkmış kılıca benzer. Çünkü diyorlar, dünyadayken evliyalar diyorlar, kınındaki kılıç gibidir. İçinde kılıç keser mi? Karpuza vursan kesmez bile. Sadece karpuzu kırar. Ama kınından çıkardığın zaman kılıcı vurduğun zaman ne var Dümdüz, jilet gibi... keser. Elbette ki bu tarikatlar, bu cemaatler peşlerinden koşan milyonlarca insanı ne yapmaktalar? Aldatmaktalar ve kendilerine ibadet etmeye davet etmekte. Abimizin dediği gibi adam buradan kalkmış da Türkiye'nin göbeğindeki menzilden ne yapıyor? Yardım istiyor, medet umuyor. Evet. Evet. Ilk gittiğim, cahil olarak buna Senin vicdanın dediğin o şey aslında Allah Teala'nın seni yaratmış olduğu He. o doğru evet. fıtrat. Yani şu doğrusu şunu Doğrusu mesela Yarabbi, hürmetine bana yardım et." böyle bir dua edebilir miyiz? Yok, mi? öyle de demeyiz. Yani böyle Allah Teala'nın bir... katında kimsenin hakkı hürmeti olmaz bu manada yani. Yani Allahü Teala seni affetmeyecek ama o Ahmet Efendinin hürmetini affedecek böyle bir şey yok. Böyle dua Hı. O da yanlış. Bizler istediğimiz zaman direkt Allahu Teala'dan isteyeceğiz. Böyle tövbe edeceğimiz zaman direkt Allahu Teala'dan tövbe, istikfar edeceğiz. Tövbe de bir ibadet. O halde bu ibadet ancak kime yapılır? Allahü Teala yapılır. Kalkıp bir şey Efendi istedi diye, bir cemaate gireceğiz diye tövbe edersek bir kere tövbedeki aranan ikhlas şartını ne yaparız? Şimdi bir insan tövbe edecekse tövbenin şartları var. Bir. Ne olacak? İhlas. Yani Allah'a tövbe edeceksin. Şimdi sen ne yaptın? Sana geldiler derdim de gel. Bu şeyhin için, bu vekilin için bir tövbe et bakayım. İki. Pişmanlık olacak. Üç. O günaha dönmemek için az edeceksin? Dört. O günahtan elini çekeceksin. Beş. Tövbe için sana verilen vakitte tövbe edeceksin. Ruhun boğazdan hırlayarak çıkmadan önce ve güneşin batıdan doğmadığı sürece. O halde hani kalkıp birileri bana elime kağıt tutuşturup şu şartları yap deyip tövbe etmesinden dolayı tövbe ediyorsak burada zaten ihlasla problem var. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmediği bir tövbe şekli var. Yok gusül testi alacaksın, yok konuşmayacaksın. Yok sekiz tane şartı yapacaksın, yok falan canının resmine bakacaksın. Bunların hiçbiri sünnette tövbe için belirlenen şartlar değil. Yani hem ihlas yok hem de sünnete uygunluk yok. Bu nereden bakarsan bak bu amel hiçbir taraftan salih bir amel değil. Velev ki dışı böyle salih amel gibi süslenip gösterilse bile. Duhaneke Allahümme ve bihamdik, Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah ve